شم بنن بسين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره انا بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Sizlerle beraber Kavaidul Arba' adlı Dört Kural adlı eserimizi okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta bu küçük Risale'ye, bu küçük kitapçığa bir giriş yapmıştık. Mukaddime ön söz getirmiştik. Bazı kaide ve kurallara yer vermiştik şerhimizde. İnşallah bugün bu kitabın ilk kuralı olan el Kaidatul Ula birinci kuralına geçeceğiz. Ama ondan önce kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Bir hafta demiştik ya arkadaşlar, Allah-u Teala cinleri ve insanları yalnızca kendine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Yani yaratılış gayesi, insanların yaratılma gayesi, Allah'a ibadet. Allah'a ibadetlerinde tevhidi yaşamak. Yani allah Teala'yı ibadetlerde, yapmış oldukları ibadetlerde birlemek. İnsanın dünyaya gönderiliş gayesi bu. Ve insanın dünyada sakınması gereken, kaçması gereken, korkması gereken en büyük tehlike de bu tevhidin düşmanı olan, bu tevhidi sarsan, zedeleyen, yerle bir eden şirk. Mümin kul, Müslüman kimse, yüzüne gönderilmiş gayesi olan tevhidi yaşamak için önce öğrenecek. Onun zıttı olan, onun aksi olan, onun temelini sallayan, zedeleyen şirki de öğrenip ondan sakınıp kaçınacak. Zira şirk öyle büyük tehlikeye sahip bir gerçek ki kişinin bütün amellerini, yapmış olduğu bütün amellerini boşa Çıkarabilecek büyüklükte tehlikeye sahip. O yüzden bütün peygamberlere baktığınız zaman insanları tevhide davet etmekle birlikte susmayıp, durmayıp onun en büyük düşmanı olan şirkten de insanları ne yapmışlar? Sakındırıp korkutmuşlar. Dediğimiz gibi şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve Küçük şirk. Biz bunların bu ikisinin arasındaki beş farka geçen hafta değinmiştik. Kısaca tekrarlamak istersek, bu beş farkı iyice zapt edersek, iyice öğrenirsek zaten büyük şirkinle küçük şirkinle ne olduğunu yapmış oluruz? Kavrayıp öğrenmiş oluruz. Evet. Şöyle sağ taraftan tek aydan başlayalım. Evet. Büyük şirk ve küçük şirk. Dedik ya, yani tevhide sahip olmak tek başına insanın için yeterli bir şey değil. Bunun aksi olan, bunun düşmanı olan şeyi de öğrenip ondan sakınmamız lazım. Bilmediğimiz bir şeyden ne yapamayız? Ha. Sakınamayız. Evet. Geçen hafta söylemiştik. Neydi? Büyük şirk ve küçük şirk arasındaki farklar. Büyük şirk. Kişi, kişinin bütün amellerini boşa çıkarır. Evet, büyük şirk kişinin o şirk koştu amelle değil, sınırlı kalmak değil, bütün amellerinin ne var? Boşa çıkarır. Çıkar. Ama küçük şirk O işlenilen ameli ne yapar? Boşta çıkartır. Evet. Başka? Bizim söylediğimiz şeylerle. Evet. Büyük şirk kişiyi ebedi cehennemde kalmasına ne yapar? Sebep olur. Ebedi olarak cehennemde kalır. Allah-u Teala ne diyor? İnnehu men yuşşik billah Kim Allah'a ortak koşarsa لقد حرم عليهم الجنه Allah ne yapmıştı cenneti? Haram kılmıştır. Ve mevahu annar. Onun gideceği yer de sığınacağı yer de neresidir? Ateştir. Ama küçük şirkin sahibi ne dedik arkadaşlar? Allah Teala'nın tövbetmediği takdirde meşiyeti dahilindedir. Evet, başka? Evet, geçen hafta söyledik bunları. 3. fark. Büyük şirkin İşleyen kişinin günahları ne olmaz? Affolunmaz. Aff evet. Sonra ne dedik? Büyük şirk şer'i imanla ne olmaz? Zikredilmez. Be bir arada olmaz, zikredilmez. Ancak küçük şirk ne yapılabilir? Zikredilebilir. Büyük şirk işleyen kişiye mutlak olarak ne yapılır? Kim beslenir, buğz edilir, adavet beslenir. Ama küçük şirk içinde bulunan kişiye ne yapılır? Bulunduğu e, şirk işlediği amel gereğince büyüklüğünde ona buğz edilir. Evet, Muallif Allah girişinde bize çok mübarek, çok güzel bir dua etmişti. Bu kitabı okayan, bu kitabı öğrenen, bu kitabı ezberleyen insanların için çok mübarek bir dua. Ondan dolayı gerçekten müellifin kitaplarını okuyan, hakkıyla okuyan, hakkıyla idrak eden ve hakkıyla amel eden insanlarda yani bu bereket Allah'ın izniyle hasıl oluyor. Ne demişti dualarının başında? Demişti ki Es'elü Allah'a'l-Kerîm Rabbel Arşel Rabbel Arşil Azîm En yac'alake En yetevellake fid dünyâ vel âkira Dünyada ve ahirette seni ne yapsın? veli edinsin. Önce müellif bakın kitabın girişinde öyle bir dua ediyor ki diyor ki yüce Allah seni dünyada ve ahirette veli edinsin. Senin yar yardımcın, destekçin olsun. Ondan sonra diyor ki enneyec aleke mübareken eynema kunt. Nerede olursan ol, nereye gidersen git Allah seni mübarek kılsın. Ne demek mübarek kılsın? Bereketli, Bereketli yani hayrı bol kılsın, insanlara faydalı bir kişi kılsın. وَاَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ اِذَا اُعْتِيَ şakar Seni şu kimselerden kılsın. Burada üç tane haslet, üç tane vasıf sayıyor. Bu vasıflar öyle bir vasıf ki diyor ki bu işte, kim bu üç haslete, bu üç özelliğe sahip olursa dünyadaki mutluluğun adresi, dünyadaki mutluluğun alameti, sahibi budur. Nedir o? Diyor ki اِذَا اُعْتِيَ şakar Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin. اِذَا اُبُتِي لِيَ Başına bela ve musibetler geldiğinde sabredenlerden eylesin. Ve izâ eznebe festagfar. Günah işlediğinde de istiğfar sahibi, istiğfar edenlerden eylesin. İşte diyor ki, hâzihi fe innehâ ula'i onvanu İşte bu üç özelliğe sahip olmak, mutlu olmanın bir göstergesidir. Çünkü insan dünyada arkadaşlar, iki türlü şeyle imtihan oluyor. Ya allah Teala'nın vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlerle Ya başına gelen musibetlerle Ömer bin Hattab'tan şu şekilde rivayet olunuyor. Ömer bin Hattab diyor ki: "La ubali." Yani umurumda değil. "Eşerrun ubtilaitu bihi em bil Şerle mi imtihan olunuyorum yoksa hayırla mı imtihan olunuyorum? Bu umurumda değil. Çünkü ikisi de nedir? İmtihan. Allah Teala ne diyor? "Ve neblukum bişerrin vel hayr." Sizleri biz şer ve hayırla ne yaparız? İmtihan ederiz. Sadece insanın başına gelen musibet bela imtihan şey değil, göstergesi değil. Kimi zaman insana Allah katından öyle nimetler bahşedilir, öyle şeyler verilir ki, insan bunun nimet olduğunu ne yapmaya Ve imtihan olduğunu, musibet olduğunu fark etmeye bilir. Ama bu da bir nedir? İmtihan'dır. Önemli olan geçen haftada açıkladığımız gibi şükrü eda edebilmek, allah Teala'ya şükrü eda edebilmek, Kalbimizle, dilimizle ve azalarımızla aynı şekilde sabredebilmek. Saymış olduğumuz o yine üç şart ile. Ve tevbe edebilmek. Yine saymış olduğumuz o üç şart ile. Sonra müellif rahimahullah diyor ki İ'lem Allah itaatihi. Bil ki Allah seni rüşte erdirsin. Sana irşad etsin. Ne demek arkadaşlar? Rüşt Rüşt Doğru yol demek. Yani doğru yol üzerine seni ne yapsın? Mustakim kılsın. allah Teala seni doğru yola soksun. Yani Allah sana rüşt versin, Allah seni irşad etsin demek, sana doğru yol versin. Doğru yola sana nasip etsin. Erşedek Allah litaati, seni kendi itaatine, allah Teala itaat etmeye muvaffak bir kul kılsın. Allah-u Teala'ya nasıl itaat edilir arkadaşlar? Allah-u Teala itaat etmek ne demek? Allah-u Teala itaat etmek demek, onun emirlerini yerine getirmek, onun yasaklarından da sakınmak demek. Şimdi gelecek allah Teala'nın emrettiği, yapılmasını istediği en büyük emir nedir? Tevhiddir. Yalnızca ona ibadet edilmesi. Ve peygamberleri yaşamları boyunca, hayatları boyunca gönderildikleri müddet döneminde insanlara anlattıkları en önemli nokta husus ne olmuş? Tevhid olmuş. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına 13 sene gelmiş, Mekke'de yaşamış, davet ettiği tek bir şey var. O da ne? Tevhid. Tek bir şey. İnsanlara ne diyor? La ilahe illallah deyin, kurtuluş, kurtulun, felaha erin. 13 sene. Geri kalan Medine'deki 10 senelik bölüme bakın, neye davet etmiş? Dinin geri kalan ibadetlerine davet etmiş. Tevhidle birlikte. Yani 13 sene, bakın bir yerde 13 sene bir tarafa koyun. Yalnızca tevhide davet var. Sadece Allah'a ibadet edin diyor. Yalnızca Allah'tan isteyin diyor. Hep bunu tekrarlıyor sürekli. Sahabelerini gönderiyor. Yemen'e git diyor. Oraya git diyor. Şam'a git diyor. İnsanları davet edeceğin ilk şey ne olsun diyor. La ilahe illallah'a şahitlik etmeleri olsun. İnsanlar buna şahitlik etsin diyor. Medine'ye geliyor. On sene boyunca bakın o on seneye neyi sıkıştırıyor? Neyi yetiştiriyor? Dinin, kuralları. Dinin bütün kurallarını. namaz, tabi Medine'de, Mekke'de emrolunduktan sonra, ee, zekat, hac, oruç, onun dışındaki geri kalan bütün dini emirleri bakın 10 senede anlatmış. Yani her birinin ayırdığı bir zamana bakın. Bir de tevhide ayrılan zamana bakın. Yani tevhidin önemini, İslam dininin itikada, inanca ne kadar önem verdiğini anlamak isteyen bir insan, Bu örneği gözünün önünde bir canlandırsın. Nuh aleyhisselama bakın. 950 sene yılmadan, usanmadan insanları ne davet etmiş? Tevhide davet etmiş. Ona mukabil insanlar nasıl karşı çıkmış ona? Ne demişler? La tezerunne alihetekum. Ne demişler? Bunu dinleyip de yapmayın? İlahlarınızı bırakmayın. Terk etmeyin. Allah-u Teala zira bütün peygamberler hakkında ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Biz her bir ümmete, her bir topluluğa ne gönderdik? Rasul gönderdik. Ne demeleri için, neyi emretmeleri için, neyi anlatmaları için? İyilik yapsınlar, zekat versinler mi? Hayır. önce, اَنِعْبُدُ اللّٰهِ Yalnızca, Allah'a ibadet etmeleri, وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتُ Ve tağuttan, sakınmaları emretsinler diye biz her ümmete ne yaptık? Her ümmete bir Rasul gönderdik. إني allah تبارك وتعالى نبوي رجوع، ولقد أوحي إليك، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا. Ayet-i ثمانية. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول. Senden önce senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki. Hemen senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki. Hemen senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım hiçbir peygamber göndermiş O halde bana ibadet edin diye ona vahyetmiş olmayalım. Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ona benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin demelerini vahyetmiş olmayalım diyor. Yani bütün peygamberlere vahyolunan en büyük emir nedir? Tevhiddir. O yüzden arkadaşlar bu dua çok anlamlı bir dua. Yerinde bir dua. Allah'a itaat demekten maksat sadece İnsanın namaz kılması, faiz yememesi, zina etmemesi, harama bakmaması değildir. Bundan da önce gelen bunun saymış olduğumuz bu haram yememe gibi, faiz yememe gibi, zina etmeme gibi ibadetlerin üzerine bina edildiği daha önemli bir husus var. O da ne? Tevhid. Allahu Teala'yı ne yapmak? Birlemek. Allahu Teala'yı tek olarak kabul etmek. Ne hangi alanda, hangi vasıflarında tek olarak kabul etmek? Desek ki yaratıcı olarak kabul etmek desek bu yeterli midir? Yeterli değildir. Yeterli değildir. Çünkü Ebu Cehil de Ebu Leheb de yaratıcı olarak kabul, ediyor. kabul ediyordu. Biraz sonra zaten gelecek. Peki Allah-u Teala'yı neyde birlersek tevhidi gerçekleştirmiş oluruz. Peygamberlerin anlatmış olduğu gayeyi biz kendimizde gerçekleştirmiş oluruz. Kulun kendi fiillerinde Allah'a karşı sunmuş olduğu Allah için yapmış olduğu kendi fiillerinde birlemesi bütün fiillerinde namazında orucunda zekatında <gülüyor> duasında korkusunda yardım istemesinde yardım talep etmesinde medet ummasında ve bunun gibi birçok fiilde kul ne yapmalı Allah Teala'yı birlemeli diyor ki müellif en el hanifiyete millete İbrahim, an taabudallah mukhlesan lehu'd din İbrahim'in milleti olan Nedir millet? Dini olan, İbrahim'in dini olan haniflik şudur. En ta'budallâhe muhlisân lehud din. Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ibadet etmendir. Haniflik. Daha önceki derslerimizde sürekli tekrarladık. Hanif, Arapçada sözlük manası olarak hanef kelimesinden gelmekteydi. Hanef kelimesi de ne demek? Meyretmek demek. İbrahim e neye haniftenmiş? Çünkü o meyleden bir insandı, yüz çeviren bir insandı. Neyden yüz çevirmişti? Şirkten yüz çevirmişti. Ne demişti? İbrahim li ve kavmihi. İbrahim hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Ne demişti? İnne beraun. Ben beriyim. Uzadım. Neyden? Mimma ta'budun. Sizlerin kapı ibadet ettiklerinizden, ibadet ettiklerinizden neyim? bereyim demiyor sizin Allah'la beraber kabul ettiğiniz yaratıcılardan dedi ilallevi fatarani ara anzak ben beni yaratan müstesna ondan beri değilim fe innehu seyehdid dedi Allah Teala ve ma kana ibrahim yahudiyan ve la nasraniyen ibrahim ne yahudidi ne de nasraniydi Hristiyandı velakin kana hanifen musrimen neydi halif idi hah Müslüman idi Allah Teala bakın sürekli İbrahim Aleyhisselam'ın vasıflarından bahsederken onun hakkında ne diyor? Hanif. Ne demektir hanif olmak? Şirkten yüz çevirmek demek. İbrahim Aleyhisselam ki nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yoluna, milletine uyması uymakla emrolunduğu bir peygamber. Sunna hayna ileyke bir. Sonra sana vahyettik. bir millete İbrahim hanife. Hanif olan İbrahim'in milletini, hanif olan İbrahim'in dinine uymanı emrettik diyor. Kime diyor bunu? Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Yani örnek seçilmesi gereken, kudve olması gereken bir peygamber. İbrahim Aleyhisselam ve çoğu yerde anıldığı zaman bu vasfıyla anılıyor. O da ney? Hanif olması. Ama bakın bakın Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dahi millete İbrahim'e, hanife diye yol gösterilirken Böyle bir insanken İbrahim Aleyhisselam, o bile Allah'a dua ederken nasıl dua ediyor? Allah'ım, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ne yap? Sakındır. Uzak tut. Rabbucu nubni ve beniyye. Ey Allah'ım, ey Rabbim, beni ve çocuklarımı enna'budel asnam. Putlara tapmaktan, putlara yönelip yakarmaktan bizleri ne yap? Uzak tut. Yani tevhid, her peygamberin davet ettiği ilk önemli basamak olmuş. Hayatlarını buna adamışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, hayatı boyunca hayatının son anlarında son söylediği sözler hep ne olmuş? Tevhid olmuş. Aleykümselam aleykümselam ve aleykümselam kema gâle te'ala ve mâ kalaktul cinne vel inse illâ liya'budun. Zira Allah hâlâ buyuruyor ki, Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Fe iza en Allah halakak li Eğer öğrendiysen ve şunu bildiysen Allah Teala seni niye yarattı? Yalnız ona ibadet etmen için yarattı. Enel ibadete la tusma ibadeten illa ma'at Şunu açıklıyor şeyh burada. ibadetten maksadını açıklıyor. Ne kastettiğini açıklıyor. Diyor ki اَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى اِبَادَةً اِلَّا مَعَا التَّوْح۪يدٍ Tevhid olmadıkça, tevhid gerçekleşmedikçe ibadete ibadet denmez. O ibadet Allah katında makbul değildir. O o ibadete bir şirk bulaşacak olsa, o ibadet ne olur arkadaşlar? Helak olur, yerle bir olur, sıfırlanır. Bunu nereden söylüyoruz? Allah-u Teala bunu Nebî Aleyhissalatu vesselam söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor? Velakad uhya ileyke ve ilallezine min qablik. Le in eshrakte leyahbatanna amaluk. Sana ve senden öncekilere ne oldu? Uhyolun diyor. Vahyettik. Neyi vah ettik? Le in Allah'a ortak koşacak olursan şayet leyahbatanna amaluk. Senin amelin ne olur? İptal وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve ne olursun? Hüsrana uğrayanlardan olursun. Ayetin devamında ne diyor? بَلِلّٰهَ فَعْبُدْ Bilakis, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yap? بَلِلّٰهَ فَعْبُدْ Bilakis, Allah'a ibadet et وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ve ne Şükredenlerden şakirlerden ol. İşte tevhidin dinin aslı olan, daha sonra Tarz olan ibadetlerin üzerine bina edildi. o esas olan tevhid öyle bir unsur ki ibadet onsuz kabul olmuyor. Bunun başka örneği de var. Bakın şimdi şey bize bunun nasıl mümkün olmadığını açıklayacak. Zira onun kitaplarına baktığınız zaman, risalelerini incelediğiniz zaman bu inceliği görüyorsunuz. Zaten bu risalenin daha önce söylemiştik geçen hafta yazılma amacı gayesi bu. Yani bir insanın çokça namaz kılması, bir insanın çokça zikir çekmesi, çokça oruç tutması, alnında secde izi çıkana kadar, dizleri çatlayıp patlayana kadar namaz kılması, onun şirke düşmeyeceğini göstermez. Allah muhafaza, insan bütün bu hasletlere sahip olup da şirki bilmezse, tevhidin ne olduğunu iyi öğrenmemişse, la ilahe illallahın manasını gereği gibi bilmemişse, ne yapabilir? İbadetine Şirk bulaştırıp karıştırabilir. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam bu korkudan dolayı Allah'a bunu dediğimiz dua ediyor. Beni ve çocuklarımı hutlara ne yapmaktan? ibadet etmekten koru. Lokman Aleyhisselam ne diyor çocuğuna? Ya bu ne? Ya bu ne? La tuşrik billah. Allah'a ortak koşma. İnneş şirke le zulmün. Şirk nedir? En büyük zulümdür. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Ve tevaffeni Musliben. Beni ne yap? <gülüyor> Müslüman olarak öldür. Benim canımı Müslüman olarak al. Muvahhid olarak al. Yani hepsinin kaygısı, hepsinin endişesi bu olmuş. İbadetlerine, tevhide, şirk karışma korkusu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılacak. Söylediği sözler ne? Allah Yahudi ve Hristiyanlara ne yapsın? Lanet etsin. On, niye? Niye? Sebebi ney? Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar. Mescit edindiler. Hadis bildiğiniz gibi Buhari'nin rivayet etmiş olduğu saydıdırdan. İşte diyor ki müellif rahimahullah "Kema ennes salate la tusamma salaten illa ma attahara. Ne gibi namaz gibi? Bir insan namazını istediği kadar güzel kılsın. İstediği kadar kıyamda dua okusun, sure okusun. İstediği kadar rükuda tesbih çeksin, istediği kadar secdeye dua etsin. Kafasını seyreden kaldırmasın. İki rekatlık namazı bir saat olmuş olsun. Ama bu adama baktığımızda sorduğumuzda abdestin var mı kardeş dediğimizde derse ki hayır ben bu namazı abdestsiz kıldım. Onun namazı ne olur arkadaşlar? Batılı, Batılı olur. Çünkü ne yaptı o? Abdestsiz namaz kıldı. Bundan ne anlıyoruz? Diyor ki bundan da şunu anlayın diyor. Yani bir insan istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutsun, istediği kadar Kur'an okusun, zikir çeksin ama hala hala duasında, dua ederken Allah'ı birleyemediyse korkusunda Allah'tan korktuğu gibi başkalarından korkabiliyorsa Allah'ı sevmesi gerektiği gibi başkalarını seviyorsa bu insan ne yapmış olur arkadaşlar? Şirke düşmüş olur. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ اِذَا دَخَلَ فِي İşte ibadete şirk girdiği zaman onu nasıl bozar? İbadete, ibadette abdest bozulması nasıl o ibadeti bozuyorsa bir insan ibadet yaparken, namaz yaparken abdestini bozduğunda o namaz tümüyle bozulduğuna göre şirk de o insana ne yapar? Götürür. İbadetini ne yapar? Fesad eder, bozar, bitirir.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 onu bozduğunu ve ameli boşa çıkardığını, iptal ettiğini ve onun sahibinin ebedi olarak cehennemde kalacağını bildiğin zaman, bunu bildiğinde diyor ki Arafta en önemli me bilmen gereken en önemli şey ne yaptın? Bilmiş oldun, öğrenmiş oldun. Yani insanın dünyada bilmesi gereken en önemli husus budur arkadaşlar. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki Bir insan ihlassız ve iftidasız muhlis olmadan, ibadetini yalnızca Allah'a yapmadan ve ibadette ölçü olarak, örnek olarak peygamberin sünnetini seçmeden yani salih amelin iki kabul şartı diyoruz biz buna değil mi? Bir amelin kabul olması için iki şart var. Nedir o? Yapan kişi muhlis olacak. Yalnızca onu Allah için yapacak. Bu yeterli mi? Değil. İyi niyet, samimiyet, ibadetin kabul olması için yeterli olmaz. İkinci bir şart var. Önemli bir husus. Birincisi kadar önemli bir husus. O da ne? Yapılan amelin sünnete uygun olması. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi olması. Onun gösterdiği gibi, öğrettiği gibi yapılması. Örneklerimizi de veriyorduk. Hani diyorduk ya dese ki Mustafa bu sene Çorap işleri mükemmel gitti. 24 saat full time çalıştık. Kurban bayramı geliyor. Ben hocam koç değil de ceylan keseceğim. Dese. İhlas var, samimiyet var. Ama kurban olarak ceylan kesmek istedi. Biz ona ne diyoruz? Senin bu amelin ne değil? Salih değil. Salih olamaz. Niye olamaz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi sen ne yapmadın kurbanı? Kesmedim. Bırak ceylanı. Zorafa kesmesi kesen, yine de olmaz, olmaz. Çünkü sen salih amelin şartlarından bir tanesini ne yaptın? Kaybettin. İlk şık adam kurban kesiyor ama gidiyor. Ne yapıyor? Bir kabire kesiyor. Ölüden medet ummak için kurban kesiyor. Bu da ne oluyor? Salih amel olmuyor. İşte Şeyh burada bu önemli hususa değindikten sonra diyor ki yani Kayyem'in sözünü zikrediyorduk. Bir amel, ihlassız ve iktidasız örnek alınmadan yapılırsa ve kişi ihlassız, samimi olmazsa tevhidi gerçekleştirerek yapmamışsa ameli, o insan diyor yolculuğa çıkmış kimseye benzer. Yolculukta sırtında taşıdığı diyor torbasına, poşetine taş koyan O, o poşette kum taşıyan insana benzer. Bu insan yolculuğu boyunca sırtında o poşette, çuvalda, torbada neyi taşır? Taş taşır, kum taşır. Terler, yorulur. Dışarıdan gören onun bir gayret sarf ettiğini görür. Ama taşımış olduğu taşlardan ve kumlardan hiçbir fayda ne yapamaz? Göremez, elde edemez. İşte diyor ki bir adam bir adam ihlassız. Tevhidi gerçekleştirmeden ibadet ediyor. İbadetinde ne ihlas şartı yerine gelmiş ne de mutabaat, Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uygunluk şartı yerine gelmiş. Bu adamın meseli örneğine gibidir. Diyor, sırtında kum taşıyan, çakıl taşıyan, torbasına koymuş, azık niyetine onu taşıyan insan gibidir. İşte insanın arkadaşlar hayatta bilmesi gereken en önemli husus budur. يقولي كي بunifu اعلمني سان اشتئ لاالله ان يخلصك من هذه الشبكة بunifu اعلمني في تكذيره اموده سانين حكيم الله تمني شو كي الله سانين احسن بس شبكه من بس تزكك من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه من شبكه Nedir o sebke? O tuzak, o a diyor ki, fiy şirk billah Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak. Zira Allah Teala buyuruyor ki, bu Alifte bunu söylüyor. İnna Allah la ya en en yushurakebi. İnna Allah la ya firu. Allah yapmaz? Affetmez, bağışlamaz. Neyi En yushurakebihi kendisine. Şirk koşmayı, ortak koşmayı veya firu'madu nezâlik, bunun dışındaki her şeyi affeder. Limen yaşa, dilediği takdirde. Peki arkadaşlar, Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak diyoruz da, bu nedir yani bu kavram hangi manaya geliyor? Yani Mekkeli müşrikler bu ayetleri duyunca ne ısrarla ortak koşmaya Allah Teala'ya neleri ısrarla ortak koşmaya devam ettiler de? allah Teala'nın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, onu öldürüp dirilten olduğunu kabul etmelerine rağmen Müslüman olmadılar. Yani yaptıkları şirk ne? Ortak koştukları ne ki? Onların bu iyilikleri, bu hasenatı, yani yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmeleri bir işe yaramadı. Gelecek. Allah'a yakınlaşmak için ne yaptılar diyor ayette. Gelecek. Bizi daha da Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara ibadet ettik diyor O put dediğimiz, lat dediğimiz, menat dediğimiz, menat bir ağaç, uzla dediğimiz bir taş. Bunların yanına gidip ne yapıyorlar? İbadette bulunuyorlar. Allah'a ibadette ibadetler sunuyorlar ama diyorlar ki bunlar Allah katında nedir? Şefaatçilerimiz. Şefaatçilerimiz. Kimin ağzıyla? Onların ağzıyla. Kur'an-ı Kerim naklediyor bize. Yani bakın ayetlere, ayetlere çok dikkat edin. allah Teala diyor ki, وَلَاِنْ tahum Mən halaqə semavəti və ərd. Onlara sorsan desən ki yeri və göyü kim yarattı? Vesahharaş şemsə vel qəmar. güneşi hizmetinize kim soktu? Sizə kim amade etti bunları? Ne derler? Ebu Ceyn ne der? Ebu Lehd ne der? Ne derlər? Allah derlər. Bakın, gene bu kadar ateist olmamalarına rağmen, bu manada dinsiz olmamalarına rağmen Yaratıcılarının Allah olduğunu bilmelerine rağmen bunu örten daha tehlikeli bir şey var demek ki bu adamlarda ki bunlar ondan ne onlardan bu iyilikleri kabul olmuyor. O da ne arkadaşlar? İbadetlerinde aracılar edinerek, aracılara tutunarak Allah'a yakınlaşmayı ne yapmak isteyip arzulamak. Amaç bu. Yani bu adamlar dinsiz değildi. Hedef Allah'a nasıl daha kolay Ne yapabiliriz? Yaklaşabiliriz. Bakın, her peygamberlerin gönderilmiş olduğu topluluklara, hep fitnenin başı, problemin başı, şirkin başı buradan çıkmış. i̇bn Abbas'ın Buhar'ı rivayet ettiği gibi, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin taptığı beş tane ne var? Put var. Ne onlar? Ve suwa ve yağuf ve nesra. Bu beş put. Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde geçiyor bunlar. La tazerun alhetakum ve la tazerun vadda ve laswa ve la yughutb ya'uq ve nasra bu beş putu yapmayın diyor. Nuh kavmi birbirlerine fısıldıyorlar, tavsiyede bulunuyorlar. Aman ha. Nuh gelip ses ederse ki bunları bırakın. Yalnızca Allah'tan isteyin. Onlar ne diyor? Hayır. Bu putları yapmayın. Bırakmayın. İbn Abbas ne diyor bu putlar hakkında Buhari'deki rivayette? Bunlar neydi? O kavmin salih insanları, salih kullarıydı. Ne zaman ki bunlar öldü? Bunların çocuklarına, torunlarına şeytan hileler kurarak, oyunlar kurarak yaklaşıp geldi. Ta ki onları Allah'a aracılar edindirip Allah'a ortak koşma çukuruna, seviyesine getirene dek, dek. Bu şekilde aynı hileyi ne yapmış şeytan? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu toplumda oynamış. Yani o dönemde gitseniz, o dönemde sokaklarda şöyle bir yürüseniz, deseniz ki Ateizm denen bir şey var. Yaratıcı yoktur. Siz ne yapar Mekkeliler? Mekkeli çocuklar taşla sopayla kovalarlardı. Çünkü Kur'an'ın diliyle Kur'an'ın diliyle kul men bi yedihi kulli şey. Her şeyin maliki sahibi kimdir? Ve yudiru la aleyhi. Her şeyi kontrol eden ama onu kimsenin kontrolü edemediği kimdir diye bir sor? Ne derler? Allah derler. Bakın arkadaşlar. Yani o gün taşla sopayla ellerinde olan her şeyle Ne yaparlardı? Allah'la birlikte başka yaratıcı vardır diyen insanları kovalayacak kadar rububiyet bahsinde dindar insanlar bunlar. Ama ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelip onlara dediği zaman La ilahe illallah. Onlar ne diyorlar arkadaşlar? Cevap ne? Buna cevap. Verdikleri cevap ne? La ilahe illallah deyin cevabına. Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bütün bu ilahları tek bir ilah mı yaptı bu adam? Bak demiyorlar. Bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı olarak indirilemiyorlar. Çünkü onlar da bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hem fikir aynı şey düşünüyorlar. Ama şaşırdıkları nokta ayetin deyimiyle Ece al al Alihede Yani bu adam, bu adam, bu kişi, hatta onunla ne diyor? Şair, mecnun, sihirbaz, deli, kahin gibi isimler kullanarak. Bütün vasıflarda bulunuyorlar. Tek suçu ne aleyhissalatü vesselamın onlara göre? Yapmış olduğu tek yanlış ne? Bütün ilahları tek bir ilah indirmek. Peki ilah ne demekti? İlah yaratan demek mi? Hayır. Çünkü yaratanın olduğunu onlar da tek olarak Allah olduğunu kabul ediyorlar. İlah demek, ibadet hak, ibadete layık. ibadeti hak eden demek. İbadet olunan demek. İlah, ibadet olunan demek. İlah, ibadet olunan demek. İbadet edilen her şey nedir? İlahdır. Ama hak ilah bir tanedir. O da Allah'tır. Mekkeli müşrikler ne yapmadılar bunu kabul etmediler. Çünkü vezalek bi mafarife arbai qawaid Allahu Teala fi kitabi. Vezalek. İşte bu. Nedir o bu? Yani senin diyor bu tuzaktan kurtulman ancak şu dört kuralla. Şurada zikrettiğim şu dört kaideyle ancak mümkündür. bu tehlikeli olarak sana gösterdiğim, sana Allah'ın kitabından anlattığım, tüm peygamberlerin kavimleriyle dalaşa girdiği, bütün kavimlerin bu sebepten dolayı burun kıvırdığı mesele olan ve insanlar için hayattaki en büyük ve tuzak olan şirk, tehlikesinden kurtulmanın çaresi, reçetesi diyor, dört tane kural. Yazdığım dört kural. Ne diyor? Bu kuralları nereden buldum? Nereden çıkardım? Allahu teala fi kitâbihî. Allah Teala bu dört kuralla zikretti. Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Yani kendi kafamdan değil, reçete. Çözüm Allah'ın kitabında. Al-kaidatu'l-ula. 1. Kur'an. 1. kaide 1. Kur'an. En ta'lem şunu bil diyor. İlk bilmen gereken en-kuffara'l-lezina qatelhum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ün savaştığı Kılıcını çektiği, ashabını kendisi için bu, sebep, bu sebeple anasının, babasının, akrabasının üzerine yürüttüğü, savaş sebebi saydığı mesele. Ne onlar? Şirk. Peki o şirk o koşan bu toplumun, bu kafirlerin, devinden de söylediğimiz gibi, hiç hasenatı yoktu bu manada, hiç mi iyiliği yoktu? Vardı, o neydi? İşte onu zikrediyor. Şunu bilmen gerekir ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaştığı kafirler, müşrikler yukirrûne bi enne Allah Teala huvel khalikul mudabbir. Şunu kabul etmekteydiler. Allah Teala nedir? <gülüyor> el khalik, el mudabbir. Yaratandır. İşte. Ve işleri çeviren, yönetendir, müdebbirdir. Mekke müşrikler bunu kabul ediyor muydu arkadaşlar? <gülüyor> Ediyordu. İslam. Peki onların bu kabul edişleri, onların Allah Teala'nın yaratıcı olduğunu ikrar etmeleri. Onları İslam'a soktu mu, Müslüman yaptı mı? Yapmadı. Bu delilin diyor. Buna da karşı delilim, bunun için delilim nedir? Gulmen yarzuqukum ard Onlara sor. Onlara de ki, Men yarzuqukum ard. Sizi gökten ve yerden besleyen, rızık veren kimdir? de kendilere sor. Kul men yerzuqukum minas-sema'i vel-ard. Emmen yamliku's-sem'a vel-absar? Sizin gözlerinize, kulaklarınıza sahip olan, malik olan kimdir? Bunları yaratan kimdir? Ve men yukhrijul hayye minel meyt ve yukhrijul meyta minel hayy? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Ve yöneten kimdir? Bakın Bunları sor sor sor sor. Bunların hepsini sor diyor allah Teala. Peygamber aleyhissalâsâsâ. Ne diyecek onlar? Feseyekûlûnallah. Ne diyecekler? Allah diyecekler. Yani yaratıcı olarak Allah. Gözlere ve kulaklara sahip olan Allah. Yerden ve gökten rızık veren Allah. Yağmur yağdıran Allah. Bütün işleri çekip çeviren Allah. E hala bunlar İslam'a nasıl oldu da girmediler arkadaşlar? Niye İslam'a girmediler bunlar? Çünkü onlar ne yaptılar arkadaşlar? La ilahe illallahı demediler, söylemediler. Manasını biliyorlardı çünkü. La ilahe illallah demek, latı tanımamaktı. Menatı tanımamaktı, uzayı tanımamaktı. Direkt Allah'tan istemekti. Direkt Allah'a yönelmekti. Direkt Allah'a teveccüh etmekti. Ondan dolayı, inkarla, kibirlenerek, burun kaldırarak ne yaptılar? Ece alihete ilahen vahiden. Bu adam gelip de bütün ilahları bir tek ilaha mı indirdi diyerek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı suçlamaya başladılar. İşte arkadaşlar, Mekkeli müşriklerin hali buydu. Geçen derste bununla ilgili 5 ilgili hususa değinmiştik. Ve demiştik ki, günümüz müşrikleriyle, günümüzde şirke düşen topluluklarla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, Kur'an-ı Kerim'in indiği, tevhidin ilk tebliğ edildiği o kavim arasında beş ayrı fark var. Yani günümüzde koşulan, günümüzde düşülen şirk, o dönemin yaşayan insanların yapmış olduğu şirke göre beş kat daha büyük ve fazla. Şimdi bazıları dedik ki yani diyoruz bunları anlatıyoruz. Ya diyorlar kardeşim, yani sen de yaptın ettin yani. Geldin yaşadığımız çağ, yaşadığımız dönemi yaşanan şirki Öyle bir anlatıyorsun ki yani bir Aleyhisselatü Vesselam'ın görmediği, yaşamadığı bir şey gibi vasf ediyorsun, tanımlıyorsun, niteliyorsun. Bu kadar da için karamsar olmasın. İnsanlar ibadet ediyor, namaz kılıyor. Alınlarında sevda izleri var, dizleri çatlamış, patlamış. Ellerinde 99'luk binlik tesbihlerle geziyorlar. Sen kalkıp da böyle yaşayan insanlarla Mekko dönemi arasında yaşayan insanlarla nasıl bir ilişki kurabilsin diye insanlar olabilir. Bunu anlayamamış insanlar olabilir. İşte müellifin dediği de nokta bu. Ancak işte kim bunu anlarsa zaten o avcının ağından, avcının tuzağından ancak ne yapabilir? O kurtulabilir. Ama bunu anlamayan adam hayatı boyunca devam edecektir. Başa sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani de diyecektir. Medet ya falan da diyecektir. Diyecektir de diyecektir. Geçen hafta söylemiştik arkadaşlar. Beş tane husus var ki, beş yönden Mekke müşrikleri biraz daha iyi. Kötünün iyisi diyelim yani. Neydi onlar arkadaşlar? Bir, yine başlayalım tekrardan. Yani, şey en önce saydığımız sırayla gidelim. Daha şey olsun. Hay, hay, canlı, bir daha. daha. daha. Onlar yani, müsibet, Deyim, allah onlar, Yani onlar arkadaşlar, Mekkeli müşrikler başlarına bir musibet geldiğinde, başlarına bir bela geldiğinde, canları yandığında, korkuya düştüklerinde yalnızca yalnızca kime yöneliyorlardı? Nereden bunu çıkarıyoruz? Var mı deliliniz? Ne diyor allah Teala? Fe-izâ rakibû fil fulki Fe-izâ fil fulki Onlar ne bindiklerinde gemiye. gemiye bindiklerinde ne yaparlar? Duallahu muhlisina lehuddin. Allah'a dini halis kılarak dua ederler. Gemide de çünkü niye? Yaratlara diyor dalgalarla çarptığımız zaman sen ve deniz geminin üzerindesin dalgalar sana çarpıyor. Sıkıntı anı, korku anı. Ne yaparsın? Tevhidi bilen adam yetişir Rabb'e der. Günümüzde yaşayıp tevhidi bilmeyen adam yetiş Abdülkadir der. Mekkeli müşrik ne der? Yetiş Allah'ım Allah der. Niye? Ayette öyle diyor. Fe rakibu fil fil fil fulki da'avullâha lehuddin. Gemiye bindiklerinde yalnızca dini halis kılarak Allah'a dua ederler. Fe lemmâ neccehum ilel Şimdi Namtörlükleri burada Mekkeli müşrikler. dedi. Fe lemmâ neccehum Onları karaya getirdiğinde dua ettiler. Karaya geldiler. اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Birden başlarlar ne yapmaya? Şirk koşmaya başlarlar. Şirk koşmaya Hı. devam ederler. Yani sıkıntı, vela anında, musibet anında canları acıyınca demiyorlar al sana göbek, ver bana bebek. Türbeye gidip ele açmıyorlar. Direkt dini yalnızca Allah'a alist kılıyorlar. Bunu kim diyor arkadaşlar? allah Teala diyor. Ama günümüzde geçen hafta söyledik değil mi? Adam başı sıkışıyor. Ne diyor? Yetiş ya şehitlerin efendisi Hamza. Yetiş diyor. Kurtar beni. Bu birinci konu. Mekkeli müşrikler bu bakımdan günümüzde işlenen şirke göre neler? Biraz daha yani hafif. Bu şirke göre yani. İkinci arkadaşlar evet. Mekkeli müşrikler La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Onlara La ilahe illallah deyin. Ey Ebu Cehil La ilahe illallah de diye hitap edildiğinde, o bunun hangi manaya geldiğini ne yapıyordu? Biliyordu. Bunun manası ney? Allah'tan başka, ibadete layık hak, mağbut yoktur. Allah'tan başka mağbut var mıdır? Var mıdır yok mudur? Var. Allah'tan başka bir sürü mağbut var. Evet mağbut, ibadet olunan demek. Ama hak mağbut, tektir. Bugün, Meryem oğlu İsa mabud mudur? Mabuddur. Çünkü insanlar olan abi Hristiyanlar ibadet ediyor. Ve onun dışında el açılan, yönelilen, yetiş her şey nedir? Mabuddur. Ancak hak olan bir tanedir. Zalike bi ennallâhuvel hak. Ne diyor Allah sonra? İşte gerçek ilah, ibadete layık o Allah'tır, hak olan odur. Ve enne mâ min dûnihî onun dışında ibadet ettikleri Bu el batıl. Nedir? Batıldır. Yani hak ve batılıdır. Ama günümüz insanlarına gelip sorsak, şirk düşen insanlara sorsak, desek ki La ilahe illallah nedir? Bir anket yaptırsak, anket firmasına gitsek, desek ki şöyle git Şirin Erden Meydan'a, ondan sonra Adıyaman'a, İsmail ondan sonra Tekirdağ, Zeytinburnu'na git şöyle bir genelde bir şey yap. Anket yap. Veya siz kendinizle yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. İlla bir şirkete gidip para vermeye gerek yok. Şöyle bir sınayın. Hem kendiniz hem insanlar. La ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah ne demek? İnanın insanların çoğunun şu, şöyle diyeceğini duyar, duyacaksınız. Ne diyecekler? Allah'tan başka ne yok, yok? Yaratıcı yok. İlk grup insan böyle diyecek. Allah'tan başka ne yok? Yaratıcı yok. Birçoğu da şöyle diyebilir. Allah'tan başka ne yok? İlah yok. Ama manası nedir diye sorduğunuz zaman orada durup ne yapacak? Diyecek ki yaratıcı yani. Allah'tan başka yaratan. Hayat veren. Rızık veren. Değil mi? Yok. Ama Mekkeli Arap oldukları için, bu dili iyi bildikleri için karşılarında konuşan peygamberi anlıyorlardı. Bu ikinci özellikleri. Aradaki ikinci fark. 3. Evet Kadir. bir Allah'tan Rububiyette dahi şirk yani, koşabiliyorlar. Yani rububiyet tevhidinde, Allah-u Teala'nın yaratıcı olma hususlarında, rızık verme hususlarında, bu konuda Mekkeli müşriklerin söylemişti problemleri az bir noktada işte kıyametten sonra dirilmek, ahirette dirilmek, kıyamette dirilmek gibi rububiyetle ilgili bazı konularda sorunları olan insanlardı. Ama günümüzde diyorsun ki adam ne diyor? Yani yağmur yağacaktı, Rize'de yağmur yağdı. Ben kendi kulamda diyorum bunu. Diyor seller felaketler bastı ama diyor öyle efendi hazretleri diyor tuttu. Evet. Ben kendi bana söylüyor bunu. Yani bu bu vasıf yağmuru tutmak, bulutları göndermek. Orada sel felaket olmamasını sağlamak. Allah Teala'nın hangi vasıflarından, rububiyetlerinden kitaplarda da var. Ne diyor lan? Bakın okuyun. Kutup'lar diyor bu dünyayı ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Yok olmasından, mahvolmasından ayakta tutan nedir? Kutuplar vardır. Onlar ne yapar diyorlar? Yeryüzünü, gökyüzünü olduğu halde kalmasını sağlarlar. Bu da üçüncü fark. Dördüncü fark. Evet Mustafa. Evet. Koştukları kişiler, kişiler. İlk dönem müşriklerinin ortak koştukları insanlara bakın, araçlara bakın yani. Hep salih kimselerin sembolleri. Lata bakıyorsun, bir tarihçilere bakın bir rivayete göre. Diyorlar ki, hacıları arpa yapan, tel şehriye yapan, çorba yapan bir insan. Taif'ten gelenlere çorba dağıtıyor. Öldü. Öldükten sonra insanlar diyorlar, burada bir mübarek vardı. Burada dua kabul olur. Bunu aracı koyalım filan. Böyle hep ne var? İşte deminden söyledik i̇bn Abbas'ın rivayeti. Nuh'un kavmi Allah'a beş tane aracı koyarak şirk koşuyorlar. Bu beş aracı ne? Kavmin nasıl insanları? En kötü insanları mı yoksa? En salih insanları. Şimdi günümüz insanlarına gelin. Dedik ki geçen, Adam türbe yapmış. İsmi ne? Bey namaz efendi türbesi var bu memlekette. Bey namaz efendi türbesi. Kitaplarda anlatıyorlar. Bedevi hazretleri diyorlar. Bedevi hazretlerinin kerametlerinden bir tanesi de neydi? Mescidin ortasına geldi ve ne yaptı? İşedi. Kendi kitaplarında yazıyor mu ya? Yani. yani bırakın ee, Müslümanların en fasıkını, en facilini yani akılsız bir insanın dahi yapması düşünülecek olan bir şey değil bu. Yani sokakta beli tutun, camiye gittiği zaman ne yapmaz? Yüzde yani bir ihtimal belki işer. O da çok böyle sıkıştığı zaman yani. Bu Bedevi denen adamı bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Böyle fasık, böyle facil olmasına rağmen, kerameti, tek kerameti bu olmasına rağmen yani aracı koyuyorlar. Yani Mekkeli müşrikler döneminde yaşayan Bedevi bu olsaydı bırakın onu Allah'a aracı koymayı, Kabe'ye paspasçı bile ne yapmazlardı? Yapmazlardı. Çünkü buna layık bir insan dahi Değil. Son fark. Başlığı, Rahman, hariç, Rahman hariç Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'nın isimlerini, isimlerini ve sıfatlarını ne yapıyorlardı? Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Ama Rahman'a geldikleri zaman diyor ki Yemame Rahman'ından başka biz bir Rahman tanımıyoruz bilmiyoruz diyerek Rahman ismini inkar ediyorlar. Bugün bakın birçok insanlara allah Teala'nın birçok sıfatını ne yapmaktılar? Birçok ismini, birçok sıfatını evet. inkar etmekteler. Yani bu beş husus, bu beş özellik, bizim her geçen gün tevhid hususunda daha azimli olmamızı ve şirk konusunda daha çok korkmamızı dualarımıza Allah'ım beni ve çoluğumu, çocuğumu, beni ve benim zürriyetimi putlara tapmaktan, senden gayrı ilahlara tapmaktan, batıl ilahlara tapmaktan koru diye Dua etmenin daha da gerekli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz, anlıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar, bu 4 kaide, 4 kural, çok önemli bir e, kural. Bunun ilkini bugün şerh etmiş olduk. Fazla uzatmayalım. Ramazan iftar sonrası, yemek ağır bastı. insanlar uy uyku baskına girdi. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden, yani ikinci kaideden devam edeceğiz. Birinci kaide ve onun üstünde olan saymış olduğumuz faydeleri sorduktan sınadıktan, tekrarlattıktan sonra. Yani sadece seyirci olarak buraya ne yapmayın? Gelmeyin. Ezberleyin. Ayetleri, delilleri ezberleyin. Okuyun, araştırın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabdil alemin. Bunu çekip verelim mi istiyor? Ezberleyecek olanlara verebiliriz. alan alan kişi ezberlemekle mükellef olur. Selam var mı? Peki. Bu ya. Allah. Allah. Eladis diye. Bu çocuk İdris herhalde. İdris ben. Ağabeyim. Ağabeyim. Ağabeyim yok muydu mu? Yok. Ön Hollandalılar herhalde ben, şey. Ön Hollandalılar iftarda ha. ya. Ha. abi oraya falan bastık. Niye burada kaç dakika? Dur bari. Biz de oradan buradan başladım ya. Oradan aşağı kaçta olur? Şimdi kaçta olur? Saat 10. Değil mi? Saat şey olur. Saat 10'da. Saat 10'da ama iptal Saat 10'da. Nasıl durdu?